ve nuzb bil Allah'ı men şurur anfusina ve men seyat egmalina men yehdhi Allah fala muddillah ve men yudil fala hadiilah ve işhedu an la ilah illa Allah la sheriika la ve Muhammedan ve بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli kardeşlerim, değerli misafirler, bizleri İnternetten, internet televizyondan izleyen değerli seyirciler Bugün farklı bir konu olacak, bir hatırlatma olacak Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ın keriminde de buyurduğu gibi Hatırlat diyor Çünkü bu hatırlatma müminlere fayda verir Demek ki Allah Azze ve Celle Sadece insanlara uyarıda bulunmuyor Aynı zamanda hatırlatma da veriyor ki insanlar hatırlayıp belki tövbe ederler hallerini daha iyi yaparlar daha güzel sonuca getirebilmeleri için sizlere değerli kardeşim bu konuda bir hatırlatmada bulunacağım biliyorsunuz insan hasta olduğu zaman derhal doktora gider ateşi olduğu zaman ateşini ölçer baş ağrısı olduğunda buna çözüm aramaya çalışır hastalığı ne kadar büyük olursa endişesiz de o kadar büyük olur. Ve arayışı da, çözümü de, ilacını da bulması için elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Yani düşünün bir insan verem hastasıysa, kanser olmuşsa veyahut da başka bir hastalığı varsa belki ülkeden ülkeye gidip doktor aramaktadır. Ve bunun tedavisini hızlı bir şekilde başarıyla bitirmesi için elinden gelen her türlü maddi imkanları da seferber eder ve mutlaka bu hastalıktan kurtulmaya çalışır ve bu güzel bir şeydir doğru bir şeydir insan hastalandığında doktora gidecek tedavisi için uğraşacak nitekim bu dinimizin emridir yani insan hastalandığı zaman doktora gitmesi ve doktorda tedavi olunması dinimizce hiçbir mahsur yoktur tam tersini Allah Azze ve Celle'nin de bir emridir. Ancak insanların bilhassa iman etmeyenlerin, münafıkların ve bir de dinde gafil olan yani dini emirleri ciddiye almayan insanların başka bir hastalığı olduğunu da görüyoruz. İnsanların hastalığı sadece bedendeki hissi hastalık değildir. Başka bir hastalık daha var. Biz buna kalp hastalığı diyoruz. Maneviyattaki kalp hastalığıdır. Ve bu kalp hastalığı hakkında Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde bunu bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in Hac suresine baktığımızda Allah Sübhane ve Teala bu hastalık hakkında bizlere bir uyarıda bulunuyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki la لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ kulub." sudur. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onların gözü kör değil gözleri görmektedir. Ancak onların göğüslerindeki kalp kör olmuştur. Yani arkadaşlar lütfen konuşmak isteyen istersen lobi açıktır. Ama burada lütfen konuşmayalım. Burada sohbet yapılıyor. Kimse burada zorunlu tutulmuyor ama kalmak isteyen lütfen sohbeti dinlesin dinlemek istemeyen lobi bölümüne geçebilir. Değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorlar ki onların gözü kör değil. Onlar görüyorlar. Ancak göğüslerdeki olan kalpleri körleşmiştir. Yani Allah Azze ve Celle'yi tanımamaktalar. Yine başka bir ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 52. ayetine buyurur ki: Fetar alledine fi kulubihim maradun yusari'u nefihim. Ve sen kalbinde hasta olanları görürsün, o hastalık üzerinde ısrar ederler. Yani ona yönelmişlerdir. O yüzden Aleyhisselat ve selamın hadisi şerifinde bize aktarıldığı gibi buyurur ki Aleyhisselatu vesselam selam muhakkak kulun kalbinde her seferinde bir günah işlediği zaman siyah bir nokta bir kirlilik oluştuğunu bize bildirir. Ve bu kirliliği ancak Allah'a tövbe ederekten istiğfarda bulunaraktan günahının bağışlamasını isteyerekten o kirliliği gidermektedir. Ancak yapmadığı takdirde kalbindeki hastalığı kontrolü için uğraşmıyorsa Bilsin ki değerli kardeşlerim öyle bir hal olacak ki Aleyhisselatu vesselam diyor ki o kirlilik onun kalbini kaplayacak. Ardından da Mutaffifin Suresi'ndeki ayeti okuyor. Kelleberran ala kulubihim ma yaksibun. Onların kalbi pislikle dolmuştur, oluşmuştur. Kendi elleriyle elde etmiş oldukları günahlardan dolayı. Kendi eliyle kazanmış oldukları İsrarlı günahlardan dolayı Allah subhanehu ve teala bunu ne yapıyor? Bunu kalbinin pislikle dolduğunu diyor. Yani kirlilikle dolduğunu bize bildiriyor. O yüzden her Müslüman nasıl hastalandığı zaman bedeninde bir acı hissettiği zaman doktora gidiyor ve bunun tedavisi için uğraşıyorsa ne kadar kalbinin de pislik olmaması için çaba gösteriyor. Halbuki kalpteki pislik kalbe günahların girmesi insana daha tehlikelidir. Hissi acıdan daha büyük bir acıya bir akibete, sonuca geleceği malumdur. O yüzden değerli kardeşlerim alimler kalp hastalığını anlatırken iki kısma eriyorlar. Yani maneviyattaki kalp hastalığı hissi demiyoruz. Maneviyattaki gözükmeyen ama Allah katından bize haber verilen bir hastalık var ve bu konuda bugün çoğu Müslümanlar dikkat etmiyorlar, araştırmıyorlar. Belki bugün işte dünyada bir girip hastalığı çıkmış, bütün önlemler alınıyor, havalimanlarında röntgen makinaları koyuluyor, efendim aşılar organize ediliyor, fabrikalar, sanayiler bu hastalığa karşı araştırmalara giriyorlar. Peki kalbindeki o maneviyattaki hastalık için ne yapıyoruz? Bu çok önemlidir. Bunu eğer bir şeyler bugün yapmıyorsak, çünkü İslam'ın güzelliğinden haberimiz yok. İslam'ın hoşgörüsünden, temiz dinimizden haberimiz olmadığından dolayı ve İslamiyet'in faziletinden, güzelliğinden haberimiz olmadığından dolayı bu durumu yaşamaktayız. Çünkü ve vesselam buyuruyor, kim derse razi et bili Allah ve İslam dinin ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nabi'ye ve cebet kim bunu derse yani benim Rabb'im Allah yani ben Allah'tan başka kimseye kulluk yapmayacağım ve ona ortakları da yoktur ortaksız şirksiz ona kulluk edeceğim diyorsa ve İslam dinini din olarak seçmişse yani İslam'ın içindeki bütün emir ve yasaklarını hudutlarını kabul etmişse, helalını haramını olduğu gibi kabul etmişse, emir ve yasaklarını olduğu gibi kabul etmişse, din olarak seçmişse ve bir de son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçmişse o zaman ona cennet farz olundu diyor. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünün üstünde hiç kimsenin sözünü üstün tutmayacak. Niçin? Çünkü Allah azze ve celle bizlere farz kılmış olduğu tek insan uyulması gereken tek insan aleyhissalatü vesselam'dır. Başka hiçbir insana bir insanın bağlanma mecburiyetliği yoktur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki la alakum تَهْتَدُونَ O'na uyun ki kurtuluşa eresiniz. O kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir ayeti kerimde Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوا Elçi peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size neyi getirmişse onu alacaksın. Ve size neyi de yasaklamışsa kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamışsa ondan uzak duracaksın. Demek ki değerli kardeşim bu üç tane temel kurala biz ne diyoruz? Üç temel esas diyoruz. Bu üç temel esasa itikad edip ona göre davranırsa o zaman mutlaka o insan ahirette cennete gireceğini aleyhissalatü vesselam müjdelemiştir. O yüzden Hakim bin Hizam peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cahiliye dönemimde yani Müslüman olmadan önce çok hayırlar yaptım. Çok iyi insandım. Kötülüğüm yoktu benim. Ben Allah'ı peygamberini tanımıyordum. Allah kulluğu tanımıyordum. Ama iyi bir insandım. Kötülük yapmadım. Hep hayırda yarıştım hayırlı işler yaptım deyince bana bu geçmişteki hayrım için bir sevap var mı? Yani gayrimüslim olarak yapmış olduğum bu güzel davranışlara Allah katında bir sevap var mı deyince aleyhissalatu vesselam buyurur ki eslemte ala me eslefte min hayrin yani sen eğer Müslüman olduysan bil ki Allah azze ve celle o geçmişteki yapmış olduğun güzel davranışlarla sana hidayet vererekten sana merhamet vererekten seni elim verici azaptan kurtarmıştır. O yüzden değerli kardeşim İslam'ın kıymetini bilmemiz lazım. Hissetmemiz lazım ki kalbimizdeki olan hastalığı da araştıralım. Eğer bugün bir Müslüman kalbindeki olan hastalıkları, ayetteki geçmiş olan hastalıkları düşünmüyorsa araştırma yapmıyorsa bu insanın İslam'ın güzelliklerinden haberi yok. Ve maalesef ülkemizde olsun başka yerde olsun davetçiler İslam'ı anlatırken hep biz ahireti anlatıyoruz. Yani ahiretteki karşılaşacağım Müslüman'ın göreceği ahiretteki sevapları anlatıyor. Ve bu da doğrudur güzeldir. Ama Allah'a imanı zayıf olan ve da dini yaşamayan bir insana adam ölümü çok uzakta görüyor. Diyor ya ben şimdi yaşıyorum. Yani ben Müslüman olursam Allah'ın emirlerine göre yaşarsam benim bunun faydası nedir? Deyin cevap işte sen ahirette göreceksin demek onu o anda istemiş olduğu cevabı aslında tatmin etmiyorum. O yüzden ona insan olarak, davetçi olarak, dini yaşayan insan olarak İslam'ın avantajlarını, güzelliklerini bu dünyada neler olduğunu hatırlatmamız lazım ki ha desin ki evet ben bu dini yaşarsam güzellikleri İslam'ın bu dünyada başlıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi, kim bu hidayet yolunu kabul ederse onun yüreğini sakinleştirecek, bir huzur verecek, sükunet verecek. Yani bugün çoğu insanların ruh hastası dediğimiz sıkıntı, depresyon geçirmiş olan insanların gayrimüslimlerde bu çok görülmektedir yaşıyorlarsa onların içinde iç huzur yok ve bunu Allah azze ve celle sadece inananlara verdiğini mümin olanlara verdiğini bildiriyor aile huzuru verdiğini bize bildiriyor bugün İslami aile huzurunu eğer faziletini anlattığımız zaman güzelliğini anlattığın zaman insanlar çoğu müslüman oluyor bilhassa Avrupa'da geçenlerde Almanya'da bir Hristiyan kadın bizim yanımızda müslüman oldu Dedim ki neden bu kadar geç kaldın Müslüman olmana? Sebebi neydi? Dedi ki hocam dedim Alman bayan dedi ki ben bir sebepten dolayı Hristiyanlığımı geciktirdim. Nedir o geciktirmenin sebebi? Dedi ki çünkü bizim Hristiyan inancımızda Noel babayı kutlamak vardır. Halbuki Noel babanın asılsız dinle de alakası olmadı Hristiyan dininde olmadı bir uydurma olduğu halde. Bunu dinden bir parça yapılmış ama yılda bir kere aile bir araya geliyor. Tüm aile, fertleri, işte büyükler, küçükler, torunlar hepsi bir araya geldiğinden dolayı bu güzel ortamı yılda bir kere yaşadığımdan dolayı ben bu din üzere devam kalmak istedim. Ama gördüm ki İslam'da bu güzel ortam her gün yaşanıyor. Her gün yaşandığından dolayı İslam'ı istiyorum. O yüzden değerli kardeşlerim cahiliye dönemini iyi bilmemiz lazım. Çünkü İslam'ın geliş sebebi insanların gruplar halinde, büyük sayı halinde dünyanın farklı yerlerinde sahabeden İslam'ı kabul etmişlerse sadece ahiretteki onlara vaat edilen ölümden sonraki mükafat için bunu kabul etmemişler sadece. Bunun yanında İslam dininin dünyada tek alternatif olduğunu, yaşantı sistemi olarak hayatımızın her sahasında en güzel bir şekilde yaşanabileceğini ve en büyük huzura kavuşacağını da yaşayarak bunu bize İslam dini göstermektedir. O yüzden bu değerlere, önem veren insanlara bunu anlattığın zaman neye sen önem veriyorsun? Aile önemiyetine bunu en güzel İslam anlatıyor. Efendim hangi dalda olursa olsun bunu bu konuda İslam en net bir şekilde anlatmaktadır. Bunu anladıktan sonra değerli kardeşlerim Peki nedir bu kalp hastalıkları? Alimler bu kalp hastalıklarını iki gruba ayırmaktadırlar. Her biri diğerinden tehlikeli. Birincisi değerli kardeşim şüphelerdir. Yani insan kalbinde belirli bir şüpheler taşımaktadır. Bu şüpheleri taşıdığından dolayı belirli bir günaha giriyor. Hatta dinden çıkmasına bile sebep oluyor. Dinden çıkmasına dahi sebep oluyor. O yüzden kalbindeki bulunmuş olan bütün o şüpheleri izale etmek mecburiyetindedir ki sıhhatli maneviyatta bir kalbi olsun ve Allah katında bu konuda kıymetli olsun. Neymiş bu şüpheler? Baktığımız zaman birincisi nifak. Ve bu günümüzde çok yaygın. Nifak Müslümanlar arasında maalesef çok yaygın olmuş. Aleyhisselatü vesselam Nifak hakkında, bizlere hadis-i şeriflerinde bildiriyor, uyarıyor, nifakın çeşitlerini söylüyor ve Kur'an-ı Kerim'de münafıkların en büyük azabı göreceğini, en alt tabakada cehennemin olacağını bizlere bildirdiği halde bugün Müslümanlar konuştuğu zaman doğru söylemiyor. Aramızda Müslüman var, konuştuğu zaman doğru konuşmuyor. Söz verdiğinde sözünü yerine getirmiyor. Vaat ettiği zaman vaadini yerinde tutmuyor, emanete kolay bir şekilde ihanet ediyor. Ve tartıştığı zaman da hırçınlı bir şekilde tartışıyor. İbadetlerinde tembellik gösteriyor. Eğer kimde bu vasıflar varsa bilsin ki kalbinde şüphe var. Niçin şüphe var? Çünkü Allah'ın emirlerini ciddiye almamış. Allah Azze ve Celle'yi tanıyamamış ve ibadetinde gevşeklikler gösteriyor ve böylelikle nifaka düşüyor ve otta sorumsuzca konuşuyor. Allah'ın dini hakkında sorumsuzca davranışta bulunuyor. Size bir kısa anlatacağım. Umeyr'i bugün Abdurrahman hocamız sohbetinde çocuk eğitiminde söyledi. Tefsir kitaplarında geçiyor. Bu çok meşhurdur bu kısa. Deniliyor ki Tövbe suresinin ayetinin inmesinde de bir ayetin inmesine de nüzül sebebi olarak gösteriliyor. Deniliyor ki Ümeyr aleyhissalatü vesselam zamanında çocuktu da on yaşına gelmemişti. Yani vefatına birkaç ay kala daha on yaşını doldurmamıştı bu sahabi çocuk. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok sever ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ın meclislerinde şahit olarak bulunurdu, otururmuş. Ve ne zaman aleyhissalatü vesselam tebük gazvesi için insanları ilfaga davet ettiği zaman yani Allah yolundaki olanlara yardım etmelerini ve orduyu hazırlamaları için maddi destek vermelerini söylerken üvey babasına gidiyor. Çünkü annesi Celaz İbni Süveyd ismindeki birisiyle evli olduğu söyleniyor ve ona gidip haber veriyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanlara emretti tebük gazbesine gidiliyor, savaşı hazırlıklar yapılıyor, infak emri verdi. Sende de varsa götür camiye yardım et diyor. O da diyor ki evladım diyor eğer peygamberin dediği doğruysa biz zaten perişan olmuşuz, bizden daha büyük eşek yoktur diyor. Bu cümleyi koy. Çok çirkin bir kelime söylüyor. Ömer daha on yaşını doldurmadığı halde çok etkileniyor ve gözleri kan doldurcasına Şaşırıyor ve diyor ki bu saate kadar benim için en sevimli insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra senidin. Ama bu saatten itibaren ben bunu saklarsam bu söylediğini saklayıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmesem sen ne, ben ne olurum bir samimi Müslüman olmadım bir münafık olduğumu hissederim. O yüzden vallahi bu söylediğini gidip Aleyhisselatü Vesselam'a söyleyeceğim diyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor Ümeyr ve haber veriyor. Haber verdikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cellas bin Süveyd'i çağırıp diyor bak bu çocuk böyle böyle diyor. Yani Muhammed'in dediği doğruysa biz eşekten de daha aşağıyız daha kötüyüz diyerekten haşa bir küçümseme, bir alçaltma çirkin bir ifade kullanıyor. Bunu deyince Tabi adam diyor, vallahi öyle bir şey demedim ey Allah'ın Resulü, bu çocuk yalan söylüyor hakkımda diyerekten, yeminler etmeye başlıyor. Bunun üzerine rivayette geçiyor, Ümeyr'in dua ettiğini, dua ettiğini ellerini havaya kaldırıp, Ey Allah'ım benim bu söylediğimi kanıtlayacak bir ayetin gelmesini, Allah'tan bir tasdik gelmesini, doğrulayıcı bir haberin gelmesi için Allah'a dua ediyor ve aradan geçmeden ayet geliyor. Yani onun bir kelime söyleyip küfre düştüğünü, onun gerçekten söylediğini söyleyen ayet gelince bunun üzerine Celaz i̇bn tövbe ediyor, istiğfar ediyor ve aleyhisselam tövbesini kabul eder. El mühim burada söyleyeceğim şey münafıklık Müslümana yakışmıyor. O yüzden Müslüman Dışı nasılsa içi de öyle olması lazım. Müslüman, ibadetlerini sadece insanların huzurunda güzel değil, her yerde de Allah için gerçek manada Müslüman olması lazım. Çünkü münafıklık ne zaman yaşanır? Müslümanlar çok olduğu zaman, güçlü olan zaman münafıkların sayısı da artar. Ne kadar Müslümanların sayısı artarsa, münafıkların sayısı da artar. Çünkü birileri... İslam'a zarar vermek İslam'a içten bozmak için şüpheler yaymak için bazı insanları kullanır o yüzden akıllı Müslüman kendisini şüphelere sokmaz ve nifaktan da uzak durur İkinci bir hastalık ise şüphelerden başka bir hastalık ise kötü zanda bulunmak kötü zanda bulunmak dinimizce haramdır arkadaşlar su uzdan buna diyoruz kötü zanda bulunmak bir kalp hastalığıdır ve yalanların en büyüğüdür. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kötü zanda bulananların diğer günahları da bir yanında getireceğini bildiriyor. Nedir o diğer günahlar? Yani casusluk etmek, gıybet etmek, dedikodu yapmak ve insanlar hakkında iftiralar söylemek. O yüzden suizanı Allah Azze ve Celle haram etmiştir. Eğer bir Müslümanı bir yerde görüyorsan, Hemen onun hakkında suizan yapma. Ya işte şu namaz kılmıyor, işte şu beynamaz, işte şu dinsiz diyerekten suizan yapma. Adamı bir marketin önünde gördün ve hatta bir kafenin önünde gördüysen hemen o görmüş olduğun görüntüyle onu kalkıp suizan yapma. Çünkü bu haramdır. Kişinin kalbini bozar. Ha bir akıllı Müslüman da kendisini zanna düşecek hallerde bulunmaması lazım. Eğer bir insan elinde içki şişesi varsa içki elinde tutuyorsa tabi ki karşındaki Müslüman onun bir haram işlediğiniz zannında bulunacak. Belki o sadece onu kaldırmak istedi veya da başka bir şey yapmak istedi ama insan kendini zanna sokmaması lazım. O yüzden aleyhissalatü vesselam geceleyin Safiye radiyallahu anhayla geceleyin Medine'nin bir caddesinde tek başına konuşurken ashab-ı kiram yanından geçiyor bunun üzere onları çağırır. Gelin buraya diyor diyorlar buyur ya Allah'ın Resulü diyorlar bu benim eşimdir bu benim eşim Safiye'dir diyor bunlar diyor subhanallah ya Resulü, biz zaten senin yabancı bir kadınla bu saatte haram yapacağımızı aklımızdan bile geçirmeyiz yani bir peygamber nasıl böyle bir şey yapar düşünmeyiz bile deyince aleyhissalatü vesselam ne yapıyor ...insanların kalbinde zan olmaması için önlemini alıyor... ...izale edilmesi için onlar açıklamada bulunuyor... ...çünkü hemen ardından buyuruyor ki... ...çünkü şeytan bedende dolaşır aynı... ...kanın damarda dolaştığı gibi... ...o yüzden değerli kardeşlerim... ...Müslüman ne zan yapacak... ...ama aynı zamanda uyanık olacak... ...kendini zana sokmayacak... ...eğer sen diskotekte bulunursan... ...gece yarısı... ...tabii ki hakkında insanlar zan yapacak... Kötü huylu olduğunu, namaz kılmadığını, günah işlediğini orada ister istemez insan düşünmüş olur. O yüzden ne suizan yapacaksın ne de kendini suizana sokacaksın. Yine kalpteki hastalıklardan bir tanesi, şüphelerden bir tanesi de riyadır. Riya çok tehlikelidir. ve selam riyanın tarifini yaparken gizli şirk olarak söylüyor. Karıncanın adımlarından daha sessiz olduğunu söylüyor. Karınca üstünüzde yürüse hisseder misin? Hissetmezsin. Aynısı riyada. Yani kişi riya yaparaktan gösteriş için ibadetini yaparsa, ameline riyayı karıştırırsa bilsin ki Allah azze ve celle ameli kabul etmeyecek. Ve riyanın dereceleri vardır. Öyle dereceleri var ki kişiyi şirke götürür. İslam dininden çıkartır. O yüzden Müslüman bir ibadet, bir amel yaptırmak istediği zaman mutlaka sorması lazım ben bu amelin için yapıyorum Allah azze ve celle rızasını kazanmak için mi yoksa amacım bundan başka bir dünyevi çıkar elde sağlamak için mi yine değerli kardeşim yine değerli kardeşlerim şüphelerden bir tanesi de yani kalpteki şüphelerden bir tanesi de kişinin vesveseye kapılmasıdır vesvese büyük bir hastalıktır şeytanın en güçlü silahıdır yani şeytan kişiyi en güçlü kontrol etme silahının vesvese olduğu söyleniyor. O yüzden kişiye vesvese geldiğinde kendisi o vesveseyi yenmesi lazım. Eğer yenerse imanı güçlü olduğunu bizlere yine Ebu Davut'ta ve diğer hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselam buyurmaktadır. Ve şu vesveseleri bırakmamız lazım ve peygamberden daha iyi ibadet yapan, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan daha iyi takvalı olan dünyada başka insan yoktur. Ebu Davud'da geçiyor. Aleyhissalatü vesselam bir gün evine giderken adam geliyor. Kapın önünde bekliyor. Bir sahabi kapın önünde bekliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü geceleyin sahur vakti girdiği halde yani sabah namazı sahur vakti çıktıktan sonra bazen hala cünüplü oluyorum. Yani sabah namazı ezanı okunmuş hala cünüp üzerine bulunmaktayım. Ne yapmam lazım? Soru soruyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam diyor ki benim başıma da öyle oluyor bazen. Yani ben de bazen sahur vakti çıktıktan sonra hala cünüp üzerinde bazen bulunuyorum. Ne yapıyorum ben? Husul abdest alıyorum sonra namazımı kılıyorum diyor. Sabah namazımı kılıyorum diyor. Bunun üzerine adam diyor ki ama Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını bağışlamış ben senin gibi değilim diyor. Bunun üzerine peygamberimiz öfkeleniyor, kızıyor ve diyor sen beni Allah'ın dinini ciddi almadığımı zannediyorsun. Ben Allah'ın emirleriyle takvalı davranmadığımı zannediyorsun. Eğer Allah'ın emirlerinde eğer bir ciddiyet gösteren varsa, en samimi olan varsa o da Allah Resulü'dür. O yüzden bugün çoğu insanlar Bizleri suçlarken ne diyorlar ya bunlar zaten mezhepsiz, bunlar her şeyi kolaylaştırmış, işte bunlara uymayın, takmayın diyerekten yalan iftiralar atıyor. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki ya sen peygamberden daha mı takmalısın? Eğer peygamber aleyhisselatü vesselam böyle yapmışsa artık bunun üzerinde kimse daha iyisini getiremez. Bu vesveselerden bırakmamız lazım. Böyle şüphelere artık kulak vermememiz lazım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamdan daha takvalı olan kimse yoktur. Nasıl olur da söyleyebiliriz, işte siz kolayı, kolayı seçiyorsunuz. Haşa Peygamberimiz ibadette kolay yolu mu seçmiş? O yüzden bunlara bu hadisleri okumamız lazım ki anlasın ki aleyhissalatü vesselam ibadette en güzelini, en doğrusunu, en takvalısı neyse yani sakınılması gereken nasıl olmalıysa Allah katında öyle yaptığına iman etmemiz lazım. O yüzden kimse böyle vesveselere kapılmaması lazım ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmış da gönül rahatlığıyla yapacak velev ki kavvi, velev ki çevresi farklı da söylese o doğru olanla amel etmek mecburiyetindedir. Çünkü ayet-i kerimede de geçtiği gibi فَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ tehtedun Ona uyun ki kurtuluş eyresiniz. Çünkü ahiret gününde ne baban, ne evladın, ne eşin, ne de başka bir malın, ne de başka bir arkadaşın sana fayda verecek. Kişi Allah'la tek başına konuşacak. Ve peygambere neden icabet etmedin diye sana bu soruyu soracak. Bu soruyu cevaplayabilmen için bütün vesveselerden uzak olman lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselama icabet ettin mi etmedin mi? Her konuda, itikatta, ameli konularda, her konularda kişi Peygamber ve vesselama uymakla emrolunmuştur. Ve bunun için çaba göstermesi lazım. Yine kalp hastalıklarından bir tanesi değerli kardeşim, tekfir hastalığıdır. Nedir bu olay? Yani insanları durup dururken dinden çıkartma hastalığı ve bunu çoğu cemaatlerde görmekteyiz. Yani ne zaman onun düşüncesine onun arzularına, isteklerine uymadığı takdirde hemen Müslümanı ya tekfir eder ya da sapık ilan eder ve onu bidatçı ilan ederekten onu öylece rakibini yenmeye çalışır. O yüzden değerli kardeşim bu da büyük bir tehlikedir. Müslüman Konuşurken adaletli konuşacak. Ve iza kultum fa'dilu. Konuşurken adaletli konuşun. Hüküm verirken adaletli olacaksın. Velev ki kendi lehine de olsa, aleyhine de olsa, kendi kavminin, kendi babanın aleyhine de olsa, doğruluktan ayrılmayacağını Allah azze ve celle emrediyor. O yüzden bir haber geldiği zaman bir fasıktan haber geldiği zaman ne yapacaksın? Araştırın diyor. Niçin? Çünkü cahillikten dolayı vereceğin karar cehaletten olursa sonra pişman olup yapmış olduğundan pişman olmayasın diyerekten kendine dikkat edeceksin. O yüzden bu tekfir meselesinde Müslümanları tekfir eden insanlardan bir uzak durulması lazım. İki o yapan insanların bir hastalığa düştüklerini ve büyük bir fitnenin içinde olduklarını tövbe etmeden bu halde giderlerse Allah katında fazla bir hayra elde etmeyeceklerini bilmeniz lazım. O yüzden değerli kardeşim, tekfir hususu meselesinde bu konuyu alimlere bırakılması lazım. Ve alimler bu konuda eğer yorum yapmamışsa, bir cemaat hakkında, bir şahıs hakkında böyle bir söz söylememişse, kişi anlamış olduğu ayetlerle, okumuş olduğu hadislerle kişiyi tekfir etmesi, kalbinde bir hastalık olduğunu bir alametidir. bu birinci kısımdı ve bu kısımdaki şüpheler hastalıklar en tehlikelileridir ve bu kısma peygamber aleyhissalatü vesselam çok şedid davranmıştır kimde bu hastalıklar varsa saymış olduğum hastalıklara peygamber aleyhissalatü vesselamın tavrı çok sert olmuştur ikinci kısma geçeceğim o da şehvet hastalıklarıdır kalpteki şehvet hastalıkları nedir şehvet hastalıkları yani dünya nimetini ve nefsi arzularına yenik düşmüş ne zaman nefsi bir şey istese Allah'ın emirlerine dikkat etmeden hemen bunu yapmaya çalışıyor aynı Tirmizi hadiste geçtiği gibi geçen akşam okudum o hadisi sizlere yani eline bir fırsat geçse haram fırsatı geçse hemen yapar oruç tutar namaz kılar gece namaz yapar Kur'an-ı Kerim okur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ama eline bir fırsat geçerse, haram yapma fırsatı geçerse o haramı yapmadan da sakınmaz, korkmaz. O yüzden değerli kardeşim bu işte şehvetine düşmüş olan hastalıklardır. Bunları sayarsak görüyoruz birincisi makam hastası olmak. İlla birilerinin yöneticisi olması onları başına geçip onlara idarecilik yapma hastalığıdır. Bunun için insanları birbirlerine kataraktan, ifsad ederekten savaşlar yaparaktan Müslümanları bölerekten ne yapılmaktadır? Fitne yapılmaktadır. Yine değerli kardeşim meşhur olma hastalığıdır. O yüzden alimler der ki kim meşhur olmayı arzularsa kendi kemiğini kırıyor. Çünkü meşhurluk yani meşhurluk yoluyla yola çıkanlar hepsi kendi sırtlarındaki omirli kemiğini kırmışlardır. Niçin? Çünkü amelleri geçersiz olacak. Çünkü ahirette Allah Azze ve Celle ki sen yalan söylüyorsun. Sen bunu benim için yapmadın. İnsanlar desinler diye yaptın diyerekten alimi ilk şehidi ve Allah yolunda ilim tahsil etmiş olan insanı cehenneme atacak. Niçin? Çünkü bunlar şöhret için yapmışlar. İnsanlar desinler diye yapmışlar. O yüzden değerli kardeşim bu hastalık içimizden gitmesi lazım sahabe zamanında tabi ins, bir sahabe meclisine girdiği zaman diyor ki 200'e yakın 200'e yakın sahabe çoğu da Bedir sahabesi yani en bilgili sahabeler bir mecliste oturduğu zaman soru sorulduğunda hepsi diğerine ilave edermiş. Ki, git ona sor o daha iyi biliyor. Ama belki bu meclisten şimdi bir soru ortaya atsak belki soru cevap vermedi hepimiz yaraşırız. Halbuki bunun usulü nedir? Kuralı nelerdir? Kur'an sünnete uyuyor mu? Bilgin var mı bu konuda? Bunun tahsilatını yapmışım mı? Bunu ben bu bilgileri okudum mu? Okumadım mı? Anlatılan bilgileri kontrol ettim mi demeden belki en zor meselelerde dahi en kolay bir şekilde ne yapılıyor? Ee, cevap verir O yüzden alimler sınav yapmışlardır. Sınavsız bir kişini konuşturmamışlar. Sınavsız bir kişinin söz konuşturma bile vermemişler. Sınav nedir? Yani icazet almıştır. Hocasının önünde yıllarca okumuştur, sonra onu sınav etmişlerdir. İmam Buhari, Buharis'i kabul görmesi için yüzlerce alim tarafından sınav edilmiştir. İmam Ebu Hanife, kabul edilebilmesi için insanlar tarafından sınav edilmiştir. İmam Şafi, alimliği geçerli olması için sınav edilmiştir. Efendim bütün alimler sınav ederek de gelmişlerdi. O yüzden bir insan alimlik mertebesine ulaşmışsa, onu da kolayca eleştirmememiz lazım. Onu hakir görmememiz lazım. Ve ona karşı kötü dil, kötü sözler söylememiz lazım. Çünkü o kendini kanıtlamış, ispatlamış. Ama sen kendini ispatlamamışsın. Sade bir iki kitap okuyaraktan ve da bir iki söz duyaraktan bu büyük alimlere dil uzatman senin ne kadar cahil ve ne kadar işten uzak olduğunu, hakkı anlamadığını, da kavrayamadığını gösteriyor. O yüzden değerli kardeşim, Şöhret olmak için, riyaseti ele geçirmek için insanlara mücadelemizi vermememiz lazım. Çünkü bu kalpteki şehvet hastalıklarının en büyük hastalıklarındandır. Yine değerli kardeşim dünyaya çok bağlı olmak. Aleyhisselatü Vesselam bunu bizlere bildiriyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi de Müslümanlar ahir zamanda dünyayı çok sevecek ve ahireti arzulamayacak. Hubut dünya ve kârahiyetül ma'ut buyurun Onlar dünyayı çok seviyorlar. Dünya için her şey yapmaya razılar. Belki dese kutuplarda iş var, aylık 2000 euro deseler, belki herkes buradaki memleketi terk edip kutuplara gidecek, orada yaşamak için o 2000 euroyu elde etmek için her şeye razı. Ama desen gel cennet var, ilim oku, Allah yolunda infak et bir hurma yarım tanesi de olsa diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam kendini cehennem azabından koru diyor. Yarım hurma tanesi diyor. Hiçbir şey yoksa kardeşine diyor tebessüm et bu da sadakadır diyor. O yüzden bunu yapmak için ne kadar gösteriyoruz ve dünya için ne kadar çaba gösteriyoruz. Bugün bir patron, işveren sahibi, iş yerimde namaz kılamazsın dediği zaman veyahut Allah'ın emirlerini istediğin gibi burada yapamazsın dediği zaman Kime itaat ediyoruz? Bunu düşünmemiz lazım. Allah Azze ve Celle'yi ne zaman tercih ediyoruz? Sadece güzel zamanımızda mı? Yoksa dar ve sıkıştığımız dakikalarda da Allah Azze ve Celle'nin demiş olduğu şekilde yapıyor muyuz? O yüzden Allah'tan en çok korkun diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de en çok benden korkun buyuruyor. Korku o yüzden alimler mertebeleri var. Bazı korku var şirktir. Bazı korku var haramdır ve bazı korku var mübahtır. Bunları bilmemiz lazım. Acaba benim korkum şirk midir? Haram mıdır? Mübah mıdır? Caiz midir? Bunları araştırması lazım. Çünkü sen Allah için yaşıyorsan, İslam'ın nimetlerinden hem bu dünyada hem ahirette faydalanmak istiyorsan o zaman dünyaya aşırılığın olmaması lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Bel hayat hayâta dünyâ. Sizler muhakkak dünya hayatı için çok uğraşıyorsunuz onu elde etmek için çok uğraşıyorsunuz ama ahiret inananlar için takva sahipleri için daha hayırlıdır niçin çünkü takva sahipleri sadece kazananlardan olacak yine değerli kardeşim şüphelerden şehveti hastalıklardan bir tanesi de kadın fitnesidir kadınlara taparcasına itaat etmek kadınlara aşırı derece bağlı olmak kadının sözünden çıkmamak Kadının istediği şehveti arzuların peşinde gitmek bu da o insanın kalbinde hastalık olduğunu görüyorsun. Nice insan var eşi müsaade etmediğinden dolayı camiye gitmiyor. Cami kapısının önünde ama eşi ona müsaade etmediğinden dolayı camiye gitmiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de eşlerin ve çocukların sizin bir düşman olduğunu Haber veriyor ve uyarıyor. Fitne olduğunu bizlere bildiriyor. O yüzden bazı Müslümanlar bu hastalığa düşmüş. Zanki dünyada başka hiçbir kadın yokmuş. Bir daha hiç evlenecek, evlenemeyecekmiş gibi düşünerekten ne yapıyor değerli kardeşim? Kadın fitnesine giriyor. Kadın şehvetine giriyor. Durmadan evlenip boşanıyor, evlenip boşanıyor. Ve öyle zamanlık geçirerekten dünya hayatında yaşamaya çalışıyor bu da gösteriyor ki değerli kardeşim o insanın bu şehveti hastalıklarına düştüğünün ispatıdır yine değerli kardeşim zulüm yapmak zulüm yapmak da yani haksız yere bir meseleyi bağlamak haksız yere bir meseleyi birleştirmek yere bırakmak bu da zulümdür ve bu da kalp hastalıklarından bir hastalıktır o yüzden değerli kardeşim Allah azze ve celle kendi nefsine zulmü haram kılmıştır. Allah azze ve celle kutsi hadiste Ey kullarım ben kendi nefsime zulmü haram ettim. O sebepler siz de aranızda etmeyin. O yüzden Allah azze kendi nefsine bunu vaat ediyor. Asla kimseye zerre kadar zulmetmeyeceğini haram etmiş. Allah azze ve celle hiçbir güç engellemediği halde kendisine vaat ediyor, söz veriyor ve haram ediyor, yasak ediyor diyor ki ben zerre kadar zulmetmeyeceğim ve sizler de kendi aranızda zulmetmeyin ve bugün görüyoruz ki Müslümanlar hem Allah'a karşı zulmediyorlar hem kendi nefsine karşı zulmediyorlar hem de çevresindeki insanlara zulmediyorlar, zulmün tarifini bilmiyorlar, zulüm deyince hep haksızlık, hükümetler akıllarına geliyor, halbuki zulüm dediğinde değerli kardeşim Allah'ın hakkını yerine getirilmiyorsa bu bir zulümdür. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkı yerine getirilmiyorsa bu zulüm işlemektir. Nefsini ateşe götürecek günahlar işliyorsan bu kendi nefsine yapmış olan zulümdür. Ve insanlara zulüm yapıyorsan, haksızlık yapıyorsan, konuyu haksız yere bağlıyorsan, birleştiriyorsan bu da yine değerli kardeşim. Nedir? Zulümdür. Ve bunlardan alıkonulmamız lazım. Bunu da anladıktan sonra değerli kardeşim, kibir. Kibir de kalp hastalıklarından, şehveti hastalıklarından tehlikelidir. Ve kibir ameli yok ederdir. Ve kibir, kişiyi cennete engeldir girmesine. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, zerre kadar kibir olan cennete giremez. Zerre kadar kibir olan, cennete giremez ve kibirin tedavisini de öğretiyor kibir nasıl tedavi edilir Kibrin tedavisi değerli kardeşlerim fakirlerle beraber oturması yetim çocuğun başını okşaması fakire hizmette bulunması onun kibrini götürür elbisesini uzun böyle pahalı giymemesi onu elbisesinde süslenmesinde evinin dekorunda aşırıya gitmemesi ve mütevazi şekilde yaşaması onun kibirli olmadığını gösterir. Bunun zıttını yaparsa onun kibirli olduğunu. Irkçıysa kibirlidir. Irkını din kardeşinden, ırk vatandaşını din kardeşinden üstün tutuyorsa bu kibirlidir. O yüzden değerli kardeşim bu vasıflara dikkat etmemiz lazım. Bunları anladıktan sonra bu iki kısmı yani şüpheleri ve şehvet farkını anladıktan sonra dedik ki en tehlikesi hangisidir? Birinci kısım. Ve birinci kısma Peygamber aleyhissalatü vesselam çok şedid davranıyor. İkinci kısımdaki neyse görüyoruz hadis-i şeriflerde daha yumuşak bir tavır sergiliyor. Mesela, mesela kişi geliyor, üç kişi geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın evine ve Hazreti Ayşe'den Peygamber aleyhissalatü vesselamın evdeki hal ve ibadetini hakkında bilgi istiyorlar. Bunun üzerine diyorlar ki biz zaten peygamber aleyhissalatü vesselamın mertebesine ulaşamayız. Yani onun mertebesine ulaşamayacağız. O sebeple birincisi diyor ki ben artık bundan sonra gece namazı kılacağım. Hiç uyumadan bütün gece namaz kılacağım diyor. İkincisi ise diyor ben de diyor artık oruç tutacağım ve bir daha yani vaktinde orucumu bozmayacağım. Yani ertesi güne diğer saatlere kadar uzatacağım diyor. Üçüncüsü ise diyor, ben de diyor artık kadınlarla evlenmeyeceğim. Yani nefsime azap vereceğim. İşkence göstererekten. Böylelikle Allah'a yaklaşmış olacağım. Bu üçü de niyeti bu. Bunu söyleyerekten kapının önünden ayrılıyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam geldikten sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bunu peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselama bildirdikten sonra peygamberimiz hemen ashabını mescitte topluyor. Ve orada konuşma yaptıktan sonra Diyor ki benim sünnetim diyor hem gece namazı kılmak hem uyumak hem oruç tutmak hem iftar etmek hem de kadınlarla evlenmek. Ve kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Bakın ne kadar büyük bir tehdittir bu. Kim benim sünnetimden yüzünü çevirirse diyor o benden değildir. Ondan sonra değerli kardeşim peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra gelmiş olan kim olursa olsun ne kadar fazileti de olsa bilmemiz lazım ki peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine ters ise o zaman peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymak mecburiyetindeyiz ve öbür insanın sünnetine ise almak mecburiyetinde değilsin. Bunu anlamamız lazım. Bu kuralı aklında tutman lazım. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda ne kadar şedid sert olduğunu görüyoruz. Şüphelere geldiğimizde sahabi geliyor diyor ey Allah'ın Resulü ben, bana müsaade ver zina yapayım. Çok ağır bir kelimedir. Peygamber aleyhissalatü vesselama böyle bir teklifte bulunmak çok büyük bir günahtır. Ve aleyhissalatü vesselam ona vermiş olduğu tepki nedir? Ona tepkisi vay dinsiz sen nasıl böyle dersin ben peygamberim Allah'ın emirleriyle alay mı ediyorsun demiyor. Ne yapıyor? Onun yanına oturuyor... Ona duada bulunuyor, nasihatte bulunuyor... Ve yumuşak davrandığını gösteriyor... O yüzden bugün değerli kardeşlerim... Şüphelere düşenlerle... Şehvetlere düşenleri biz karıştırmışız... Yani şehvete düşenlere... Daha şiddet davranıyoruz bugün... Ve şüphelerde olanlara ise... Yumuşak davranıyoruz... Adam şirk yapıyor... Adam peygamber adına... Yalan iftira atıyor sünneti değiştiriyor. Ya bir şey olmaz, bu da çok iyi bir insandır diyoruz. Diğer tarafta adam sadece içki içmiş mesela. Biz bu günahı küçümsemiyoruz. Allah katında çok büyük günahtır. Kim içki üzere ölürse ve selam diyor, cehennemin alt, en alt tabakasında olacak. Ve cehennem üçgen gibidir diyor. Ancak üçgen ters tarafa, kafa üstü düşmüştür. Yani bu üçgendir, bunu ters tarafa düşmüştür diyor. Yani üçgen cehennem böyle olacak ve o kişi cehennem, cehennemde diyor aleyhisselatu vesselam içki içen en alt tabakada olacak yani akıntı olur cehennem ehlinin yandıkları zaman vücutlarının ateş kalıntıları irinleri akar en alt tabakaya kadar onlar ise en alt tabakanın çıkışında olacaklar diyor aleyhisselatu vesselam ve ağızlarına o irinler girecek girdiği zaman diyor karınları hala kaynamış olacak değerli kardeşlerim. Başı açık namaz kılana için Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki namazını kıldıktan sonra başını açıp da dışarıda dolaşan ateştedir buyurur aleyhissalatü vesselam. Amelini boşa çıkartmıştır diyor. O yüzden değerli kardeşim bunların günahlar büyüktür. Ancak bu günahı yapanın dinde şüphe yayan nifak yayan, tekfir yapan efendim, şek insanlara verenler Bunların günahı daha büyük olduğunu ayırt etmemiz lazım. Yani tepkimizi doğru yapmamız lazım ki, İslam'ı da doğru anlamış olalım. Ve böylelikle değerli kardeşim sohbetimi tamamlamak istiyorum. Çünkü Bosnalı kardeşlerimiz de şu anda salona buyurdular, geldiler. Ve böylelikle değerli karif Allah hepinizden razı olsun. Ve ahirudda'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain